Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin son 15 yıl içinde iki kez savaş açtıkları tek ülke Irak. Bu ülkenin önemiyle ilgili herhangi bir tartışmaya başlandığında ise lafın kısa bir süre sonra petrole gelmesi kaçınılmaz. Zira Irak dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden. Zaten savaş karşıtlarına göre Irak'a açılan savaşların temel gerekçesi bu ülkenin petrolünü kontrol altına almaktı. Batılı liderler ise bu görüşe her zaman karşı çıktı. Tıpkı İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi. Harekete petrolle ya da dile getirilen diğer komplo teorileriyle hiçbir ilgisi yok. Ancak bu tip yorumlara karşın petrolün dünya siyasetini etkilediği bir gerçek. Dış politika stratejistleri petrol sahibi ülkelerle petrolü olmayanlara oranla daha çok ilgilenir görünüyor. İster Venezuela ya da Nijerya olsun, isterse Özbekistan veya Rusya... Petrol bir ülkeyi gündemin daha üst sıralarına çıkarabiliyor. Oxford Üniversitesi'nden Dieter Helm bazı hükümetlere de danışmanlık yapan dünyanın önde gelen enerji uzmanlarından. Dieter Helm'in petrolü sayesinde gündemin üst sıralarına taşındığını vurguladığı üç ülke arasında iki kez savaş açılan Irak'ta var. Helm ayrıca İran ve Suriye Arabistan'ın da bu noktada Irak'la aynı konumda olduklarını söylüyor. Peki acaba petrol zengini Orta Doğu ülkeleri bu kaynaktan mahrum olsalardı bugün nasıl bir konumda olurlardı? Orta Doğu'dan petrol gelmediğini farz edin. O zaman şimdi siyaset nasıl şekillenecekti? Eğer Orta Doğu'ya bağımlı olmasaydık, dünya ne kadar farklı olacaktı? Bir de şunu farz edin, ya Orta Doğu ya şimdikinin iki misli daha bağımlı olsaydık? Ki muhtemelen öyle olacak. Özellikle 1950'lerde Suudi çöllerinde petrol bulunmasaydı, Orta Doğu ülkeleri muhtemelen gelişmeyeceklerdi. Bugün Orta ve Güney Afrika ülkelerinin bazılarıyla aynı kategoride olacaklardı. Siyasi açıdan önemleri de az olacaktı bu ülkelerin. Dünyanın siyasi düzenine bir ölçüde olsa yön veremeyeceklerdi. Petrolün dünyada enerji kaynakları üzerindeki ağırlığı %40. Dünyada petrol kaynakları hem azalıp hem de daha az ülkede yoğunlaştıkça bu ülkelerin dünya siyasetindeki ağırlıkları da artıyor. Petrol fakiri Avrupa ülkeleri ve Çin bu ağırlığı yıllar geçtikçe daha da hissediyor. Oxford Üniversitesi'nden lideren, petrol üreticisi ülkelerinde rezervleri üzerindeki kontrollerini arttırma yolunu seçtiklerine dikkat çekiyor. to see the for resources and a really important phenomenon that's going on in our energy world. Az olan kaynaklar üzerinde mücadelenin artmasına tanık oluyoruz. Enerji dünyamızın gerçekten önemli bir diğer olgusu da hükümetlerin petrol sektörünü yeniden millileştirmeleri ya da petrol kaynaklarını kontrolleri altına almaları. Giderek daha fazla rezerv şirketlerin değil hükümetlerin elinde oluyor. Bu da şu kavramı öne çıkarıyor. Siyaset, siyaset, siyaset. Bu noktada Helme soruyoruz. Eğer bir ülkenin Dışişleri Bakanlığından aransanız, ve sizden bu yüzyılda enerji üretimi açısından dünyanın önde gelen güçlerini sıralamanız istense yanıtınız ne olur? Önümüzdeki 50 yılda geleneksel yöntemlerle yani kuyulardan çıkarılan petrol açısından dört ülkenin hakimiyetlerini daha da arttırmaları kaçınılmaz. Bu ülkelerin başında Suudi Arabistan var ve onu İran, Rusya ve Irak izliyor. Petrol, istikrar ve haklarına hesap verme düzeyleri açısından farklı ülkelerin kontrolünde. Petroleum Review dergisinin editörü Chris Skrebowski ise Basra Körfezi dışındaki bölgelerde de bazı ülkelerin güçlendiklerini söylüyor. Skrebowski'ye göre bu durum yeni ve büyük miktarda petrol rezervlerinin bulunmasından kaynaklanıyor. Kanada well, sort of bundan bir örnek, bir diğer örnekle Kazakistan. Tabii burada Rusya'nın hala Kazakistan'ın Rus İmparatorluğu'nun parçası olduğu yönündeki iddiasını belirtmek gerek. Bu ülkelerin sayısı azaldığı zaman siyasi bazı hesaplara başlıyoruz. Örneğin Angola daha demokratik, daha organize bir devlet oluyor. Ki bu çok olumlu bir gelişme. Brezilya'da demokratik bir ülke. Kaynakları da hızla artıyor. Peki petrol nasıl güce dönüşüyor? İran son yıllarda sık sık dile getirilen bir örnek. Tahran yönetimi nükleer planları nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkeyle sorun yaşıyor. Önemli bir petrol üreticisi olduğu için İran diplomatik dansta da güçlü bir kartı elinde tutuyor. Chicago Üniversitesi'nden Uluslararası Enerji Siyaset Uzmanı Profesör Marvin Zonis'e göre henüz İran'a karşı harekete geçirmemesinin nedeni de Tahran yönetiminin sahip olduğu petrol kartı. İran Cumhurbaşkanı kendilerine yaptırım uygulanırsa ülkesinin petrol ihracını azaltma sözü verdi. Bu belki de petrol fiyatlarını iki katına çıkaracak bir gelişme ki petrol fiyatları halen ülkelere zarar verecek düzeyde yüksek. Zaten şunu da hemen fark edeceksiniz henüz İran'a karşı yaptırım yoluna gidilmedi. Marvin Zonvis daha sonra sözü Latin Amerika'ya getiriyor. Bu kıtada Venezuela'nın petrol kaynaklarını kullanarak etkisini arttırdığını vurguluyor. Önemli oranda enerji kaynaklarına sahip olmanın ülkelere muazzam bir güç sunduğuna şüphe yok. Ayrıca muazzam ekonomik kaynaklara da sahip oluyor bu ülkeler. Mesela Venezuela. Petrol ihracından o kadar çok gelir elde ediyor ki artık Latin Amerika'daki diğer ülkeleri finansal olarak önemli oranda destekleyebiliyor. Latin Amerika ülkeleri Venezuela'nın popülist ya da sol eğilimli görüşlerini az ya da çok paylaşsa da bu gerçek değişmiyor. İster Bolivya olsun ister Arjantin. Venezuela bölgesinde daha önce olmadığı kadar önemli bir ülke haline geldi. Petrolün siyasi ve ekonomik gücü birleştiren bir olgu olduğu bir gerçek. ExxonMobil, BP, Shell medyada sık sık adlarını duyduğumuz özel petrol şirketleri. Ancak bu şirketlerin rakiplerinin çoğu kendileri gibi özel değil. Dünyanın en büyük 10 petrol ve gaz şirketinin 8'i ya hükümetlere ait ya da onlarca kontrol ediliyorlar. Suriye Aramco şirketi bu duruma bir örnek. Denetim ve danışmanlık şirketi Edil enerji uzmanı Peter Newman ise hükümetlerce kontrol edilen petrol şirketlerinin de son yıllarda kabuk değiştirdiklerini vurguluyor. Dünyanın petrol ve gaz rezervlerinin çoğunun uzun süredir ulusal petrol şirketleri aracılığıyla hükümetler tarafından kontrol edildiği bir gerçek. Petrol ihrac eden ülkelerin bulunduğu bölgelerin çoğunda kesinlikle durum böyle. Değişen unsurunsa daha önce kartel konumundaki ya da devlete ait şirketlerin uluslararası faaliyetlerinin 5-6 yıldır önemli oranda artması olduğunu sanıyorum. Çoğunun faaliyetleri onlara giderek daha fazla özel sektördeki uluslararası petrol şirketlerine benzetiyor. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Peki bu durumda söz konusu şirketler kararlarında siyaseti mi, ticareti mi öne çıkaracak? Londra Merkezi Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Petrol Devleri kitabının yazarı Valeri Marcel, Orta Doğu'da bile bu konuda farklı örneklerin olduğunu söylüyor. Bunların bazıları çok siyasi şirketler. Mesela İran'da şirketlerin çoğu tamamen Petrol Bakanlığı ile iç içe. Bununla birlikte eğer Cezayir'deki, Kuveyt'teki, Suudi Arabistan'daki şirketlere bakarsanız bu şirketlerle hükümetler arasında belirgin bir ayrım var. Zira anonim şirketler gibi davranıyorlar. Olaylara ticari açıdan yaklaşıyorlar. Ancak ulusal çıkarlarda genellikle faaliyetlerine yön veriyor. Bu yüzden Suudi Aramco şirketi faaliyetlerinde Suudi Arabistan için para kazanmanın yanı sıra bu ülkenin daha geniş çaplı çıkarlarını da göz önünde bulunduruyor. Suudi vatandaşları çalıştırmayı ülkenin potansiyelini daha uzun vadede belki 100, belki 200 yıllık bir sürede artırmayı düşünüyor. Devletçe kontrol edilen ulusal petrol şirketlerine yöneltilen eleştirilerin belki de başında bu şirketlerin politikacıların emrinde olmaları gelir. Ancak Realye Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Valeri Marsel, şirketlerin siyaset ticaret tercihinde ticaretin rolünün arttığı kanısında. Ulusal petrol şirketi bir ölçüde hazinenin yerini aldı. Ancak 1973 krizinde gördüğümüz gibi ulusal petrol şirketinin bir petrol silahı olarak kullanılması günümüzde moda değil. Mevcut trend ulusal petrol şirketlerinin artık siyasi amaçlar için kullanılmaması. Bence gündemdeki fikir şu, petrol şirketlerinden bizim için daha fazla para kazanmalarını isteyelim. Böylece eğitim politikalarımız olabilir, silah satın alabiliriz ya da denk bir bütçemiz olabilir. Enerji şirketlerinin güçlerinin ellerindeki malı satabilme yetenekleriyle doğru orantılı olduğu bir gerçek. Oxford Üniversitesi'nin Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nü kuran Robert Mabro bu noktada Sovyetler Birliği'ne örnek gösteriyor. Mabro, Soğuk Savaş sırasında bile bu ülkeden Batı Avrupa'ya enerji ve gaz akışının sürdüğüne dikkat çekiyor. They need to sell the gas. They need to sell the oil. These are the two main source of revenue. Gazlarını, petrollerini satmaya ihtiyaçları var. Zira petrol ve gaz bu ülkeler için iki temel gelir kaynağı. Artık söz enerji konusuna geldiğinde insanlar paranoyak hale geliyor, sinirlerine hakim olamıyor. Bunu bir yere kadar anlıyorum çünkü enerji hayati önemde. Ancak Sovyetler Birliği döneminde bile Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatı hayli güvenilirdi. Hatta şaşırtıcı derecede güvenilirdi. Oxford Üniversitesi'nden Robert Magro'ya göre bu noktada gerçek tehlike yetersiz hükümetler. Özellikle de dünyanın büyük petrol üreticileri. Burada kaygı yaratan unsur şu. Eğer gelişmemiş bir yönetimi varsa, Suudi Arabistan'da petrol üretiminin hızla azalacağını göreceksiniz. Çünkü bu durumda ulusal petrol şirketinin yabancıları çalıştırmasına izin verilmeyecek. Petrol şirketinin yönetimine, iktidardaki partiye sadık ama yeteneksiz kişiler getirilecek sadece. Örneğin İran'da aynen bu oldu. Şah döneminde İran günde 6 milyon varil petrol üretiyordu. Şimdi ise günde 4 milyon varilden fazla petrol üretmeyi başaramadılar. Robert Mabro, Orta Doğu yönetimlerinin petrolü batıya karşı bir silah olarak kullanmanın askeri harekatı kışkırtacağını da bildiklerini söylüyor. Peki ya doğal kaynakları olan ve Orta Doğu'da bulunmayan ülkelere ne olacak? Mesela Kanada. Alberta bölgesinde petrol kaynakları ve hidroelektrik santral projeleri var bu ülkenin. Nüfusu yüz ölçümüne göre az. Amerika Birleşik Devletleri ile de uzun bir sınırı bulunuyor. Peki bu durum acaba Kanadalıları kaygılandırmalı mı? 90 ülkeden hükümetlerin, özel şirketlerin, enerji uzmanlarının oluşturduğu Dünya Enerji Konseyi'nin Kanadalı Genel Sekreteri Gerard Duce bu konuda ülkesinde farklı görüşlerin dile getirildiğini söylüyor. There are Canadians who say, "Well, look America. Bak Amerika enerjimizi istiyorsun bize daha iyi davranırsan fena olmaz diyen Kanadalılar var Bazı Kanadalılarsa bu görüşü tartışmaya açıyor Kanadalılar enerjilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne satarak önemli oranda gelir elde ettiklerini biliyor Burada eklemek istediğim bir şey daha var Kanada'nın tüm bunlardan bağımsız olarak Çinli ilişkilerini geliştirme hakkı var Alberta'dan ülkenin batı kıyılarına uzanan bir petrol boru hattı bulunuyor. Bu hatla özellikle petrollü kumlar aracılığıyla Çin'e petrol taşınması amaçlanıyor. Elbette Washington'dakiler bu durum karşısında ''Hey neler oluyor, bizimle birlikte hareket ettiğinizi, anlaşmamızın parçası olduğunuzu düşündük.'' diyecekler. Kanadalılarsa bu durumda ''Biz Kanadalıyız, Amerika'nın dostlarıyız, siz bizim için en önemli pazarsınız.'' Ancak kaynaklarımızın sadece size ait olduğunu düşünmemelisiniz diyeceklerdir. Ancak herhalde tüm bunlar ülkeler arasında gerginlik yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Some people in the market systems say well energy is like mobile phones. Well electricity is not like mobile phones. If your Bu piyasadaki bazı kişiler enerji hizmeti cep telefonu hizmetine benzer diyor. İyi ama elektrik hizmeti cep telefonu hizmetine benzemez. Eğer ışıklarınız yanmıyorsa önce politikacıları ararsınız. İşte bu nedenle siyaseti asla enerji ile ilgili tartışmaların dışına çıkaramayacaksınız. Dünya Enerji Konseyi'nin Genel Sekreteri Cerrer vurguladığı gibi, artan ticari kaygılara karşın siyaset hep enerji ile ilgili tartışmaların merkezindeydi, öyle de olmaya devam edecek. Özellikle de dünyada enerjiye olan ihtiyacın artmasının daha fazla gerilimi de beraberinde getireceği düşünülürse. Bu durumda ise enerji zengini ülkelerin güçlerini daha da artıracakları bir gerçek. Peki ya diğer ülkelerin enerji ihtiyaçları nasıl garanti altına alınacak? Dünyanın petrolünü en iyi kim koruyacak? Demokrasiler mi yoksa dost kabul edilen despotlar mı? Dünyada enerji ihtiyacın artmasıyla birlikte bu soruların daha sık gündeme gelmesi kaçınılmaz görülüyor. Müzik